Saka kuşunun takvimi. Güneş gri bulutların arasından arada sırada da olsa başını çıkarmaya başlamıştı artık. Birazcık ısıtıyor olmalıydı ortalığı. Çünkü ağaçlardan sarkan buzulların uçlarında su damlacıkları belirip yere damlamaya başlamıştı. Bahar sonunda geldi diye düşündü yavru saka kuşu. Çok sevindi. Hemen şarkı söylemeye başladı. Cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik cik. Bahar gelmişse demek ki pencereler açılacak, insanlar yüzlerini göstermeye başlayacak, çocuklar sokaklarda oyun oynamaya başlayacaklardı. Böyle sevinmek için daha çok erken yavru kuş, dedi yaşlı serçe. Daha ne soğuklar gelecek bak göreceksin. Hadi canım sen de, dedi saka kuşu. Şimdi ben ormanda şöyle bir dolaşayım, bakalım canlılar baharı nasıl karşılıyorlar. <gülüyor> Sözlerini bitirince de neşe içinde dalların arasından süzülüp ormana doğru uçtu. Orman çok hoşuna gitmişti. <gülüyor> ne kadar da çok ağaç vardı. Küçük dalların üstünde biriken kar, beyaz kürk paltolara benziyordu. Geniş yüzeyli çam dallarının üstünde ise kar öbek öbek yayılmıştı. <gülüyor> çok güzeldi bu manzara. Dallardan birine konduğunda biriken kar toz gibi dökülürken... Bin bir renge büründü. Yavru kuş bir daldan ötekine atlıyor, kar birikintilerini süpürüp ağaçların kabuklarının altına araştırıyordu. Dikkatli gözleri en küçük bir yaşam izini bile fark ediyordu. Gagasıyla bir iki yeşeliyor ve hop kabuğun altında saklanan böcekleri bulup çıkarıyordu. Ağaçların kabuklarının altında ne kadar da çok böcek ve kurtçuk yaşıyordu. Kışın dondurucu soğuklardan kurtulmak için buralarda saklanıyorlardı demek ki. Yavru kuş kendine lezzetli böceklerle bir ziyafet çekmeye başladı. Birden karlar arasında bir orman faresi gördü. Titriyor, ıslak tüylerini güneşte kurutmaya çalışıyordu. Sen ne yapıyorsun orada? diye bağırdı fareye. Aman tanrım, <gülüyor> A aklımı kaçıracaktım. diyerek derin bir nefes aldı fare. Biraz kendine geldikten sonra anlatmaya başladı. Yerde. Sonbaharlardan kalan yaprakların ve dalların arasında koşarken birden önüme çıkan derin bir çukura düştüm. Bir düşünsene anne ayı ve iki yavrusu kış uykusuna yatmışlar. Ama iyi ki derin bir uykudaydılar da hay, beni fark etmediler. Yavru kuş yoluna devam etti. Kafasının tam tepesi kırmızı tüylerle kaplı bir ağaç kakanla karşılaştı. Hemencecik arkadaş oldular. Ağaç kakan kocaman gagasıyla ağaçlardan iri kabuklar koparıyor. Ağacın gövdesinin derinliklerinden şişman kurtçukları bulup çıkarıyordu. Bu arada birkaç lokmada yavru kuşa verdi. Sakı kuşu bir süre ağaç kakanla birlikte dolaştı. Onun peşi sıra uçtu ve şarkılarını söyledi. Birden hava değişti. Rüzgar ağaç dallarının arasında ıslıklar çalmaya başladı. Giderek koca gövdeli ağaçlar oğultular içinde bir o yana bir bu yana eğilip sallanmaya başladılar. Fırtına çıkmıştı. Rüzgar öğlesine kuvvetli esiyordu ki ormandaki bütün kuşlar çılgınca koşturan fırtınanın önünde ne yapacaklarını, nereye tutunacaklarını kestiremiyorlardı. Kar birikintileri çöllerdeki kumlar gibi uçuşup bir başka yerde kardan tepecikler oluşturuyorlardı. Hava çok soğumuştu. Neyse ki ağaç kakan yavru kuşa sığınması için bir kovuk gösterdi de yavru kuş bu fırtınada ölmekten kurtuldu. Sıcap kovuktan dışarıyı seyrederken gözlerine inanamıyordu. Biraz önce ne güzel bir bahar havası vardı. Oysa şimdi kara kış geri gelmişti. Tipiden göz gözü görmüyordu. Fırtına bütün gün ve bütün gece sürdü. Sabah fırtına dindiğinde yavru kuş kovuktan çıktı. Aç kurtlar ağaçların arasında dolaşıyorlardı. Ormanın görüntüsü de değişmişti. Şimdi yine her taraf karla kaplıydı. Yerler ağaçlardan koparak düşen dallarla doluydu. Yavru kuş bu dallara kondu, kendine yiyecek bir şeyler aramaya başladı. Birden karşısına büyük bir hayvan çıktı. Hayvan onu görünce heyecanla zıpladı. Sonra oturdu. Tüyleri kar gibi bembeyazdı. Sadece kulaklarının uçlarında birer siyah benek vardı. Sen kimsin? diye sordu yavru kuş heyecandan kısılan sesiyle. Hmm, "Ben beyaz tavşanım. Ya sen kimsin?" <gülüyor> "Aa, demek tavşan sensin." dedi rahatlayan saka kuşu. O zaman senden korkmama gerek kalmadı. "Sen de benden korkma. Ee, ben yavru kuşum. Yani saka kuşuyum." Daha önce bir tavşanla hiç karşılaşmamıştı. Ama tavşanların kuş yemediğinden haberi vardı. "Sen sen böyle karların içinde mi yaşarsın?" Hmm, evet, dedi beyaz tavşan. A ama o zaman karın altında kalırsın. Ben tam da onu isterim. <gülüyor> Çünkü o zaman kurtlar izimi bulamaz, diye sevinçle anlattı tavşan. Sakakuşu ile çok yakın arkadaş oldular. Beraberce gezdiler. Yavru kuş bir ay ormanda böyle yaşadı. Kar yağdı, tipi çıktı, arada güneş biraz yüzünü gösterdi. Ama bütün ay boyunca hava hep soğuk kaldı. Sonra yaşlı serçenin yanına uçtu yavru kuş ve gördüklerini anlattı. "Bak yavru kuş." dedi yaşlı serçe. "Tipi ve fırtınaların mevsimi şubat ayıdır. Bu ay kurtların en aç olduğu aydır. Ayılar mağaralarında ve inlerinde küçük yavrularını bu ayda doğururlar. Arada sırada gökyüzünde güneş kendini gösterir ama hava çok soğuk kalır. Toprak donmuştur." Ve serttir. İşte Şubat ayı böyle bir aydır. Şimdi kırlara doğru uç bakalım. Çünkü Mart ayında usul usul bahar gelmeye başlar.